Prens ve Fakir Bir Hint Masalı Seslendiren Akın Altan Bir zamanlar çocuğu olmayan bir kral yaşardı. Günün birinde kral, dört yolun birleştiği bir noktaya gidip yere uzandı. Böylece oradan geçen herkes üzerinden atlayacaktı. Nihayet bir fakir gelip krala sordu. Dostum! Niçin burada yatıyorsunuz? Kral cevap verdi. Ey fakir, binlerce adam soru sormadan üzerimden atlayıp geçti. Hadi, sen de geç git. Fakat fakir, sorularına devam etti. Sen kimsin, dostum? Kral yanıtladı. Ben bir kralım. Fakir, mal mülk sahibiyim. Bitmek tükenmek bilmeyecek kadar altınım var. Uzun bir ömür sürdüm ama hiç çocuğum olmadı. Bu yüzden buraya gelip kavşakta yere yattım. Günahım, kusurum çok. Dolayısıyla buraya gelip uzandım ki belki insanlar üzerimden atlayıp geçtikçe günahları mahvolur. Tanrı bana merhamet eder de bir erkek evlat verir. Fakir cevap verdi. Ah kral hazretleri! Çocuğunuz olursa eğer, Bana ne verirsiniz? Ne dilersen veririm, fakir, Diye cevap verdi kral. Buna karşılık fakir, Ne mal, ne de altın isterim. Sizin için dua edeceğim. Ve iki oğlunuz olacak. İşte onlardan birini bana vermenizi istiyorum. Ardından, Cebinden iki şekerleme çıkarıp krala uzattı. Kralım, bu iki tatlıyı alıp karılarınıza götürün. En sevdiğiniz karılarınıza bunları yedirin. Kral, tatlıları alıp göğsüne koydu. Sonra pakir dedi ki, Kral hazretleri, bir yıl sonra geri geleceğim. Dünyaya gelecek iki oğlunuzdan biri sizin, Biri de benim olacak. Tamam, dedi kral. Dediğin gibi olacak. Sonra fakir yoluna devam etti. Kralsa sarayına dönüp iki karısına tatlıları yedirdi. Bir zaman sonra kralın iki oğlu oldu. Kral, iki çocuğu yer altında yaptırdığı bir odaya yerleştirdi. Bir süre sonra fakir ortaya çıktı ve Kral Hazretleri ''Oğlunuzu getirin bana.'' dedi. Kral, iki köle kızın çocuklarını getirip fakire kendi oğulları diye gösterdi. Fakir, oracıkta oturup beklerken, altındaki odada kralın gerçek oğulları yemek yemekteydi. Tam o sırada aç bir karınca, çocukların yemeğinden bir pirinç tanesi çalıverdi ve pirinç tanesini çocuklarına götürmek üzere ilerledi. Sonra daha güçlü bir karınca gelip pirinç tanesini almak için ona saldırdı. Birinci karınca. Karınca kardeş, niçin bu yiyeceği benden çalmaya çalışıyorsun? Ayaklarım epidir tutmuyordu. Bir tanecik pirinç buldum. Onu da çocuklarıma götürüyorum. Kralın oğulları odalarında oturmuş yemek yiyor. Git onlardan bir pirinç tanesi kap. Neden benimkini alıyorsun ki? diye sordu. Bu sözler üzerine ikinci karınca pirinç tanesini bırakıp kralın oğullarının odasına doğru gitmek için harekete geçti. Fakir, bütün bu olanları duymuştu. Dedi ki, Kral hazretleri, bunlar sizin oğullarınız değil. Gidin, altımızdaki bodrumda yemek yiyen çocuklarınızı getirin. Bunun üzerine kral, Gidip kendi oğullarını getirmek zorunda kaldı. Fakir, Büyük oğlanı yanına alıp yola koyuldu. Eve vardığında, Kralın oğluna yakacak toplamasını söyledi. Kralın oğlu yakmak için, inek gübresi toplamaya gitti. Yeterli miktarda gübre toplayınca eve geldi. Fakir, Kralın oğluna bakıp, Büyük bir kazanı ateşe koydu. ''Gel bakalım.'' ''Öğrencim'' dedi. Ama kralın oğlu, ''Önce öğretmen, sonra öğrenci'' diye cevap verdi. Fakir yine gelmesini istedi. İki kez, sonra üç kez daha aynı emri tekrarladı ama kralın oğlu her defasında, ''Önce öğretmen, sonra öğrenci'' diye cevap verdi. Bunun üzerine fakir, birden kralın oğluna doğru atıldı. Onu yakalayıp kazana atmak istiyordu Kazanda yüzlerce litre yağ vardı Ve altında ateş yanıyordu Kralın oğlu Fakiri kaldırıp bir hışımla kazana fırlattı Fakir Bir anda kızarmış ete döndü Sonra genç prens Fakirin anahtarının yere düştüğünü fark etti Anahtarı alıp evin kapısını açtı Fakir Çok sayıda adamı bu eve kapatmıştı Kulübedeyse iki at duruyordu. Ayrıca iki tazı bağlanmıştı buraya. İki simürk kuşa hapsedilmişti. Yanlarındaysa iki kaplan vardı. Kralın oğlu bütün bu hayvanları kulübeden çıkartıp özgürlüğüne kavuşturdu. Hepsi kurtuldukları için Tanrı'ya şükürler ettiler. Sonra hapsedilmiş adamları serbest bıraktı. Kralın oğlu iki atı yanına aldı. İki kaplan... İki tazıyla iki simur kuşunu da yanına katıp başka bir ülkeye doğru yola çıktı. Yol üzerinde buzağlarını otlatan saçsız bir adamla karşılaştı. Kel adam seslendi. Delikanlı, dövüşmeyi bilir misin? Kralın oğlu cevap verdi. Küçükken biraz dövüşebilirdim. Şimdi benimle dövüşmek isteyen olursa onu geri çevirmeyecek kadar erkeğim. Gel de seninle kozlarımızı paylaşalım. Kel adam dedi ki: Seni alt edersen kölem olursun. Yok sen beni yenersen o zaman da ben senin kölen olurum. Böylece hazırlanıp dövüşmeye başladılar. Kralın oğlu galip geldi. Bunun üzerine kralın oğlu dedi ki: Hayvanlarımı yani Simurgh kuşlarımı, kaplanlarımı Köpek ve atlarımı burada bırakacağım. Ben şehri gezmeye gittiğimde burada kalacaklar. Bütün hayvanlara göz kulak olma görevini kaplana veriyorum. Şimdi sen benim kölem oldun. Sen de burada bana ait eşyalarla birlikte bekleyeceksin. Kralın oğlu bu sözleri söyleyip şehri görmek üzere yola çıktı ve bir havuz başına vardı. Bu ülkenin kralının bir kızı vardı. Sarayın çatısında oturduğu esnada, kralın oğlunu görüp asil biri olduğunu hemen anladı. Bu adam bir kral. Evleneceksem eğer, yalnız onunla evlenirim. Başkasıyla değil, dedi. Hemen babasının yanına koşturup dedi ki, Babacığım, ben evlenmek istiyorum. Peki, dedi babası. Kral, bir ferman yayınladı. Bütün erkekler, Büyük küçük hangi mevkiden olursa olsun, Ülkemdeki tüm erkekler, Bugün saraya gelsinler. Zira, Kralın kızı kendisine bir eş seçecek. Ülkedeki bütün erkekler toplandı. Gezgin prens de geldi. Ama bir fakir kılığına girmiş halde karıştı taliplerin arasına. Bugün bu töreni görmeliyim, dedi kendi kendine. İçeri gidip oturdu. Kralın kızı dışarı çıktı ve balkona oturdu. Gelenlere bir göz attı. Gezgin prensin fakir kılığında oturduğunu fark etti. Prenses ne Nedimes'ine döndü. Şu kınayı al ve fakir kılığındaki gezginin yanına gidip, üzerine koku niyetine ser. Nedime, prensesin emrine riayet ederek, prensin üzerine kına serpti. Herkes, köle kız hata yaptı, dedi. Ama kız cevap verdi. Köle kız hata yapmadı. Hata varsa, kızın hanımına aittir. Bunun üzerine kral, kızını fakirle evlendirdi ki, bildiğimiz gibi, bu aslında bir prensdi. Kaderin emri bu ülkede yerine geldi ve genç kızla delikanlı dünya evine girdiler. Ama bu şehrin kralı pek üzülüyordu. Çünkü onca asil adamın arasından kızı bir fakiri seçmişti. Yine de kalbindeki bu duygu ve düşünceleri gizli tuttu. Bir gün gezgin prens şöyle dedi. Kralın damatları Bugün benimle ava çıksınlar. Herkes dedi ki, Bu fakir, kendini ne sanıyor da ava çıkmak istiyor? Ne var ki, prensin dileği oldu ve hep birlikte ava çıktılar. Buluşma yerleri, bir havuz başıydı. Yeni evli prens, kaplanları ve tazılarının yanına gidip, çok sayıda ceylan, geyik ve markor keçisi avlamalarını emretti. Hayvanlar hemen prensin emrini yerine getirip, çok sayıda av hayvanı getirdiler. Prens, bütün bu av etlerini yanına alarak havuzun başına geldi. Kralın diğer damatları da orada toplanmışlardı. Ama hiçbir şey avlayamamışlardı. Ardından saraya dönerek, avlarının sonucunu krala bildirdiler. Kralın hiç oğlu yoktu. Yeni damat, krala, Aslında kendisinin de bir prens olduğunu söyleyince, kral, sevinçten havalara uçtu. Damadının elini sıkıp kucakladı. Sonra onu yanına oturtup, ''Sevgili prens, ülkemize gelip damadın olduğun için, sana sonsuz teşekkürler, öyle mutluyum ki, krallığımı sana bırakacağım.'' dedi. Son.